Radyo Agos Günaydın. Radyo Agos'la Açık Radyo'da tekrar beraberiz bu hafta. Ben Fatih Kökandiler. Yanımda evet. sürpriz isim. Yok artık sürpriz <gülüyor> değil ya. İki hafta önce de buradaydım. Evet, ben bu de arada, Robert Koptaş. Merhabalar diliyoruz. Agos'un bu haftaki manşeti Müslüman Ermeniler için ruhani önderlerden çağrı. Orta sayfa yaptığımız haberimiz. Bunu ilk bölümde konuşacağız. E, ...gündemimizde başka neler var? E, öncelikle geçen haftadan... ...bu haftaya sarkan... E, ...gelişmeler, Şivan Perver Barzani... ...Ziyareti, e, Tayyip Erdoğan'ın... ...Diyarbakır'da yaptığı değerlendirmeler sonra... E, ...mecliste... ...yaptığı değerlendirmen üzerine... ...biz de bir değerlendirme yaptık. Vahap Coşkun ve... E, ...Veysel Ayhan'la beraber... ...iki akademisyen. E, yine geçen haftadan... ...sarkan bu haftaya başka bir konu... ...derseyenler meselesi. Onu ele aldık. E, Onu Kürşat Bumin'le konuştuk, Bumin'le. Evet, Kürşat Bumin köşe yazarı kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle tanınıyor. Ama aynı zamanda da eğitim konuları üzerine çalışmış bir akademisyen. Türkiye'de eğitimin sorunlarını iyi bilen bir isim. O yüzden bu dershane meselesini çok eğitimle ilgili olmasa da aslında siyasi son evet. derece olsa da Kürşat Bumin'le konuşmayı tercih ettik. Onun bu tartışmayı da programın herhalde ikinci bölümünde ilk şarkıdan evet. sonra yine işleyeceğiz. Yine işleyeceğiz. Yine işleyeceğiz. Başka bir gelişme tabi dış haber ama dış haber aynı zamanda iç haber tabi Kafkasya'da olan gelişmeler Azerbaycan Ermenistan liderlerinin görüşmesi Karabağ sorunu için bir araya geldiler çözümü için bir araya geldiler. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun da bu yönde açıklamaları var. Tabi çok bir şey beklemek lazım mı orasını konuşacağız tabi yine programımızda bir gelişme olarak değerlenmekte fayda var Karabağ sorunu. Çözüm girecek, sürecine girecek mi? Soru işareti. Bununla bağlantılı olarak da konuşacağımız konu ve aslında konumuzla türkiye ermenistan sınırı ile ilgili bir proje yürüten, bu sınırın açılmasının veya açılmamasının iki ülkeye ne kazandırıp ne kaybetteceği ile ilgili bir araştırma yürüten Betam ve Sam adlı iki sivil toplum kuruluşu var. Onlardan biri olan Betam'dan Doktor Zümrüt İmamoğlu konumuz olacak. Evet. Yerelde ciddi çalışmalar yapmışlar. Özellikle Kars, Iğdır, Ardahan evet. Ağrı'da ve sınırın kapalı kalmasının maliyetini ve açılmasının da kazandıracaklarını özellikle bölgeye ve aslında iki ülkeye ele almışlar. Evet. Sanırım uzun soluklu da bir proje. Onun da ayrıntılarını evet. 9.30'dan sonra hep birlikte yani konuşacağız. Süren bir proje. Tabii sınır açılınca sınır açılırsa istihdam artar ...cümlesi kolay kurulabilecek bir cümle... ...tabii tahmin edilebilecek de bir şey... ...ama somut verilerle ortaya konan... ...çok da bir çalışma yoktu... ...bu açıdan önemli... ...tabii devam da ediyor proje... ...projenin ilk ayağı aslında bu verilerin toparlanması... ...bunu tabi detaylı konuşacağız... ...evet... ...bizim... ...Agus'un özel gündemi olarak sayabileceğimiz... ...artık Müslümanlaştırılmış Ermeniler... ...konusu... ...bu konferanstan sonra çıkardığımız özel sayı... ...gerçekten... ...çok ilgi gördü, iade de olmadı. Bunun için tekrar teşekkür ediyoruz okuyuculara. Tabii tartışma kimlik üzerine yani Müslümanlaştırılmış Ermenilerin nasıl algılanması gerektiği... ...hem Türkiye'deki Ermeni toplumunda hem diaspora'daki Ermeni toplumunda... ...hem de genel olarak akademide kimlik üzerine böyle bir tartışma doğurabilecek bir konu. Çünkü neresinden bakarsanız bakın, mevcut kimlik tartışmalarına çok ters gelen... Daha doğrusu ezber bozan bir mesele Müslümanlaştırılmış Ermeniler. Gregor Suni'de bu konferansa katılımcı olarak geldi. Bir konuşma yaptı. Ee, pek çok konuşmacıdan bir tanesiydi. Ee, bir değerlendirme yazısı yazdı. Biz bunu arka sayfada kullandık Agos için. Ee, temelde söylediği tabii kesin kimliklerin yerini medez ve değişken kimlikler alıyor. Başlaya taşıdığımız mesele. Ee, i̇stersen sen de... Hı hı. Yaklaşımınız. Evet. Sünni çok önemli bir tarih profesörü. Özellikle e, Sovyet dönemi Rusya ve bugünkü Rusya üzerine e, uzmanlığı var. E, Trans-Kafkasya Cumhuriyetleri oradaki işçi hareketleri üzerine makaleleri var ve e, aslında Ermeni kimliği etrafında, Ermeni tarihi etrafında şu an günce olan bütün tartışmaları yakından takip eden e, önemli de bir isim. Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde evet. profesör yıllardır. E, Sünni... Türkiye'de ilk gelen diasporalı akademisyenlerden biri, yanılmıyorsam 2000 gibi bir tarihte Koç Üniversitesi'nde bir konuşma yapmıştı. Hı. O zaman hani bugün artık öyle değil tabii ki ama o zaman diasporadan bir Ermeni akademisyenin gelip Türkiye'de özellikle Ermeni soykırımı konusunda e, konuşması bayağı önemli bir olaydı. Ben de hatırlıyorum. Hem de tehlikeliydi o, sanırım. Evet, yani o, o günlerde bayağı kapalı bir toplantı olmasına rağmen çok gündem olmuştu. Bir takım Hı. kaygılar olmuştu ve hani süninin buraya gelmesi büyük bir cesaret adımı olarak değerlendirilmişti. Bir parantez içinde yani o günlerden bugüne gelmenin de çok bedeller ödense de çok önemli olduğunu hani bu anlamda Türkiye'de bir yol kat edildiğini gösterdiğini düşünebiliriz. suni konferansın bir katılımcısı olarak başka bir sürü Ermeni evet. akademisyenle birlikte gelmiş oldu İstanbul'a. suni açısından da yani bu yazıyı okuyacaklar için bu sürecin birebir tanığı kendisi yani o zor dönemden bugünkü döneme kadar. ...yaşamış öncülerden biri... ...bu açıdan da bakabilirler mesela. Evet, Sünni aynı zamanda... E, ...Ermeni Türk Akademisyenler Atölyesi... ...diye bir atölyenin de kurucusundan biri... E, ...diğer kurucular da Fatma Müge Göcek... ...ve e, Cerrah Libarityan'dı... E, ...o da çok önemli atölyeler... ...konferanslar düzenlemiş... E, ...dünyanın farklı yerlerinde... ...Türk ve Ermeni e, bu konularda... ...çalışan insanları yan yana getirmeyi amaçlayan... ...bir e, kurumdu... ...önemli faaliyetlerde bulundu... E, Aslında çokça vurguladığımız, burada programda da iki hafta önce e, konuştuğumuz... Bu ...Ayfer Bartu Candan ve Ayşegül Altınay'la e, kimliklerin mutlaklaştırıl, mutlaklaştırılamayacağı Hı. sorununa e, değiniyor yine sünni. Ve bunu biraz da Ermeni tarihinin, Ermeni kültürünün, Ermeni algısının içinden anlatıyor. Burada can alıcı noktalardan biri, keşke onu burada konuk edebilseydik ama... E, ...İngilizce radyo programında sohbet e, çok verimli olmayacağı, çeviri de bizi çok zorlayacağı için... Ee, öyle yapamıyoruz. Onun onun yazısı üzerinden tartışabiliyoruz. Ee, özellikle 1915 etrafındaki tartışmalarda Ermeni algısının, e, Ermenilerin algısının ne kadar e, mermersi hani tek boyutlu olduğuna e, vurgu yapıyor. Yani e, Ermeniler kurban, e, Türkler ve Kürtler fail... siyahlar ve beyazlar var. Arada başka hiçbir şey yok. E, Müslüman Ermeni kimliğinin bu konunun konuşulmasının ve bilinir olmasının ...bu algıyı, bu tarih yazımını çok kırdığını... E, ...vurguluyor her şeyden önce. Yani e, fail sanılanın... ...aslında kısp, kısmen... ...belki de kurban olduğu... ...kurbanın tam anlamıyla kurbanı olmadığı... Bir, ...bir şekilde hayatta kalmayı... başardı bir direnç olarak... ...din değiştirerek de olsa... ...hayatını sürdürebildiğini... ...hatırlattığını söylüyor e, bu konunun bize. E, ve bu... E, ...bence tarih yazımını... ...en azından Ermenilerin açısından yazılan... ...tarihi çok etkileyecek bir şey... Ee, yıllar yılı bu konunun biraz göz ardı edilmesi, e, konuşulmaması, Ermenilerin Müslüman Ermeniler konusuna ta Hrant Dink'e kadar e, gözlerini biraz kapatmalarının bu tek taraflı tarih yazımıyla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum evet, Tarih tabii bir e, disiplin olarak da e, yaklaşım itibariyle soğuk olabiliyor meseleye bu e, siyah ve beyaz açısından baktığı zaman. E, sözlü tarihe dayanan böyle bir yaklaşım. Aynı zamanda kimlik siyasetine de bu tür bir yaklaşım yeni çığırlar da açabilir. Biz kimliği ders kitaplarında mutlak kesin çizgilerle ayrılmış ve değişmez şeyler olarak görüyoruz. Mesela ben kendime Türk dediğim zaman sanki bu bana önceden verilmiş ve değişemez bir olguymuş gibi geliyor. Fakat Suni konferansta da gördüğüm şeklinde diyor. Bu pek hala duygusal bir seçim. Duygusal bir seçim meselesi. İnsan kendini nasıl tarif ediyorsa, nasıl hissediyorsa, nasıl bir bağ kuruyorsa o kimlikle odur. Bu oluşturulan bir şeydir ve değişebilir süreç içinde gözlenmek gerekiyor. E tarih de böyle. E yani o günkü olaylara bugünden baktığımız zaman meseleler değişik olabiliyor. Tabii bir yere varmak çok zor bu konularda e kısa sürede. E bence sünnin yaklaşımı hem okuyucu açısından hem meraklısı açısından pek çok. ...açılım yaratabilir. Benim dikkatimi çeken bir ironiye de... ...parmak basmış Sünni. Şunu diyor... ...Ermeniler tarihsel olarak kendi içlerine kapalı... ...yaşayan bir topluluk olmuşlar. Sayıca çok az olmaları... ...bunun bir sonucu elbette. Tarihsel yaşantının da bir sonucu ama... bir ...kimliği koruma, kimliğin etrafında duvarlar örme... Hmm. ...çabasının da aşikar olduğu tespitini yapıyor... Mesela kilise diyor dinini yaymaya uğraşmaz. Başka kiliselerin aksine misyonerlik yapmaz. Başka insanları bu cemaatin içine katmaya çalışmaz. Hatta bazen katılmak isteyenleri de şüpheyle yaklaşır. Onlara bir takım zorluklar çıkarır. Kolay kolay onu içine kabul etmez. Sayıca az olan bir ulus için bu garip bir pratik olarak görülebilir diyor. Ama o kırılganlık yani ulusun her zaman aslında özellikle 1915 ...dönemiyle birlikte zirvesine ulaşan bir kırılganlığı olması... ...yani yok olma tehlikesiyle kalmış olması... ...bu kemikliği, bu sertliği yaratmış olabilir... ...ama günümüz dünyasında, globalleşen dünyada... ...kimliklerin bir anlamıyla esnek, esnediği bir dünyada... ...bunun da çok var olma şansı olmadığını hatırlatıyor... Evet. ...ve yazının son cümlesinde de zaten... ...kimlik sınırlarını korumak için duvarlar örmek... ...kaybedilmiş bir davadır diyor... Gerçekten de bu katı olan her şeyininde sonunda kırıldığı bir zamanda yaşıyoruz ve Ermenliğin de bu anlamda Müslüman Ermeniler sınavı karşısında bir şekilde duvarları açması gerekiyor. Aslında bizim manşetimizde din adamlarının vurgusu evet. da bu yönde kilise kapılarını bu insanlara açmalı diyorlar. Tabii kimliğin etkileşim halinde olması o kimliğin yok oluyor anlam, yok olması anlamına gelmiyor pek çok durumda. E, Tabii merak edilen konu e, Müslümanlık, Hristiyanlık ve bu çerçevede çokça tartışılıyor. Türkiye'de, Türkiye Ermeni toplumunda çokça tartışılıyordur. Ruhanilerin yaklaşımı ne olacak? Hristiyan, Hristiyan cemaatin mi artık nasıl tarif etmek gerekiyorsa? Onların yaklaşımı nasıl olacak? Biz de bunu orta sayfada işledik. İstersen bu kişilerin öneminden bahsedildim. ikinci bölümde de artık onların yaklaşımından. Evet. Üç yani tane bu. önemli din adamıyla konuştuk. Onların isimlerini verelim. Ondan sonra bir şarkı arası verip evet. yine devam edelim. Bunların iki, üçü de Türkiye doğumlu din adamları. Üçü de Episkopos rütbesine erişmiş. Yani en yüksek ruhani mertebeye erişmiş ruhaniler. Bunlardan en kıdemlisi Almanya Ermenili ruhani önderi Karekin Bekciyan. Kendisi e, Türkiye-Ermenileri patrikliği seçim söz konusu olduğunda da bir patrik adayı e, olmuştu. Diğeri Ermenistan-Gugark bölgesi e, ruhani önderi Sebuh Çulcihan, O da Malatya doğumlu e, bir ruhani. O da patrik adaylarından biriydi. Zaten üç patrik adayı vardı. Diğeri de da şu an Ermeni patrikhanesinde e, görevli. E, Sahak Maşalyan da yine Episkopos uzun yıllar Eçmiyaz'ın da e, görev yapmış. Eçmiyaz'ındaki ruhani okulun direktörlüğünü yapmış bir isim o da, ama o da İstanbul'da, İstanbul Ermeni Patrikliği'nde görevli. Biz bu üç isme Müslüman Ermeni kimliği karşısında kilisenin ne tür tavır aldığını veya alması gerektiğini düşündüklerini sorduk. İlginç şeyler çıktı ortaya. Evet şimdi bir ara vereceğiz. Diyarbakır'ı ziyaret etti. Şivan Perver. Sesi ve şarkılarıyla son 30 yılda Türkiye'de Kürt kimliğinin şekillenmesinde gerçekten çok özel bir rol oynadı. Bu rol artık miadını doldurmuş gibi görünüyordu. Fakat geleneksel Kürk müziğinin efsaneler efsane arasında yer alıyor Şivan Perver. 25. Sanat yılı için kardeş Türklerden müzisyenlerle 2000 yılında yaptığı bir albümden Sorani lehçesinde geleneksel bir şarkı dinleyeceğiz Nazlı albüm. beraberiz Müslümanlaştırılmış Ermeniler meselesinde Ruhaniler ne diyor bu tabi hem Türkiye Ermeni cemaati için, Ermeni toplumu için önemli bu yaklaşım çünkü insanlar herhalde nasıl yaklaşacaklarını bilemiyorlar, bir yol gösterici arıyorlar, bu açıdan nasıl yol gösteriyor Yani meselenin aslında birkaç tarafı var yani e, pratikte baktığımız zaman Müslüman olarak hayatına devam devam eden ama e, geçmişte ailesi Hristiyan olan etnik köken olarak Ermeni çok sayıda insan var Anadolu'nun birçok şehrinde. E, bu insanların bir kısmı dinlerini değiştirmeyi düşünmüyorlar. Müslüman olmaktan mutlular, Müslüman olarak yaşamaktan mutlular ve e, hak dini olarak gördükleri Müslümanlıktan yeniden Ermeni kilisesine Hristiyanlığa dönmek gibi bir arayışları zaten yok. Bu hem bilinçli bir tercih olarak, bilinçli ve vicdani iradi bir tercih olarak pek çok insan için geçerli. Ee, bazıları için de, onu da söylemek lazım, e, Ermeniliklerini hatırlamak, onların bunun hatırlanması, Hristiyanlıkla ilişkilendirilmek de bir kaygı nedeni elbette ki. Anadolu'da bu konuda baskılar olduğu aşikar. Ama çok sayıda da insan var, Araf'ta kalmış. Yani e, Ermeni kimliğine yaklaşmaya çalışan, onu bulmaya çalışan, aile hikayesini öğrenmeye çalışan, öğrendikçe bu anlamda yol aldıkça e, daha güçlü o bağı yaşamaya ve hissetmeye başlayan ve belki de bunun sonucunda da Hristiyan olmak isteyen e, kiliseye geri dönmek isteyen din hanesindeki Müslüman ibaresini Hristiyan'a çeviren insanlar da var e, ve bu insanlar epey ciddi zorluklarla karşılaşıyorlar aslında zorluklardan biri az önce bahsettiğim mahalle baskısı türünden bir baskı olan Ermeni olmak Hristiyan olmakla ilgili çevreden gelen e, baskı ama bir yandan da Kilisenin kapıları bu tür insanlara çok açık olmadı bugüne kadar. 60'lı 70'li yıllarda Patrikhane'nin kendisi bir tür e, insanları kurtarma, İstanbul'da azalmakta olan cemaatin sayısını artırma amacıyla din adamlarını gönderip bu tip ara, arafta olan insanları yanına çekti. Bunun için emek sarf etti ama bu bağ uzun süredir koptu, kesildi. Ee, yani Şenork Patrik'ten biri ki e, 1989'da öldü ondan beri böyle bir ciddi çaba olmadı. Ee, bu bu bir acı sebebi pek çok insan için yani biz kimliğimize geri dönmeye çalışıyoruz e, bağ kurmaya çalışıyoruz kültürümüzle ama bizle kimse ilgilenmiyor patrikhane bizim yüzümüze bakmıyor zaten İstanbul'daki ermeği cemaatinin e, bir tavrı yok net bir tavrı yok bu konuda dolayısıyla kendimizi dışlanmış hissediyoruz diyor insanlar ve buradan bir gerilim aslında türüyor ve bir türde e, tatsız bir iktidar ve güç ilişkisi yani e, Ermeni kalmış olanın Ermeni kalamamış aslında, daha çok zulüm görmüş ve e, kendinden ödün ver, vererek başka bir kimliğe geçmiş insanlara karşı e, daha yukarıdan baktığı bir durumla karşı karşıyayız. Ve biz bunu biraz çözmek istiyoruz. Bu sorunu e, çözmek, çözmeye zemin hazırlamak istiyoruz. Bu yönde yapıyoruz bu yayınları ve bu konuyu bu, bunun için önemsiyoruz. Başka pek çok önemli boyutunun yanı sıra. E, din adamlarının da bu sorunun farkında olduğunu Görmek mümkün yani özellikle yurt dışında olanlar yani Ermenistan'dan ve Almanya'dan konuşan iki e, episkopos, iki din adamı e, çaba sarf etmek gerektiğini, kilisenin bu insanlara kapıyı kapatmaması, e, duvar örmemesi aynı Ronald Grigor Sünn'in söylediği gibi. E, ve bunun zaten Hristiyanlığın da gereği olduğunu yani İsa öğretisinin de e, insanlara ulaşmak, onlarla temas etmek, onların dertlerini dindirmek. ...için çaba harcamayı din adamlarını öğütlediğini... ...dolayısıyla kilisenin bunun için aktif olarak çalışması gerektiğini söylüyorlar. Bunu bir tür eleştirdik gibi de okuyorum ben aslında. Onlar ruhani inceliğiyle, diplomatlığıyla çok dile de ...satır aralarında İstanbul Ermeni Patrikhanesinin böyle bir tavır içinde olmadığını... ...ve bunun hata olduğunu düşündüklerini ben sezebiliyorum. Burada biraz daha farklı konumda olan İstanbul'dan konuşan Sahak Maşalyan... Episkopos yine. O biraz daha temkinli. E, şu soruyu soruyor her şeyden önce bizim sorularımıza cevap verirken. E, insanlar Türkiye'de bugün neden Ermeni olmak istesinler ki? Ermeni olmak zaten cazip bir şey değil. Zaten e, dışlanan, ötekileştirilen, baskı altına alınan bir kimlik. E, neden böyle bir çaba olsun? Bunu çok da büyütmemek lazım gibi bir temkinlikle yaklaşıyor. Ve e, ikinci, so ikinci bir temkinlik olarak da Kilisenin kendini koruma refleksiyle ve güdüsüyle e, ben Hristiyan olmak istiyorum diyen herkesi hemen kabul etmediğini, onlara bir süreç önerdiğini, onların bir anlamda samimiyetini test ettiğini e, söylüyor. Yani işte uzun süre ders almak mesela Hristiyanlıkla ilgili, dili öğrenme çabasını göstermek gibi bir takım süreçlerden geçtikten sonra belki bir anlamda Yahudiliğe geçmeye benzer bir şekilde, Yahudiliğe geçmek de çok zordur ya... Hmm. ...kilisenin böyle bir korumacı bir tutum benimsediğini ve bunun meşru olduğunu, doğal olduğunu söylüyor. Ama benim gördüğüm belki anlaşılabilir bu kaygı ama ben Ermeniyim diyen insana ve gerçekten arafta olmaktan dolayı bir anlamda acı çeken insana da... ...kilisenin veya bir ruhaninin bu tip duvarlar örmesi de pek çok acıya da yeni acıya sebebiyet veriyor. Kilise bence de aynı Almanya'dan ve Ermenistan'dan görüş aldığımız ruhaniler gibi Müslüman Ermenilerle temasın yollarını daha açık tutmalı ve bir anlamda da bu insanlarla birlikte hareket etmenin imkanlarını yaratmalı ve kendi cemaatine de inanan o kilisenin mensubu olan insanlara da bu öğretiyi bir anlamda vaaz etmeli. Evet, birçok zor mesele aslında dışarıdan ara bulucular istiyor. Bazen gerektiriyor. Bu konu belki onlardan bir tanesi Müslümanlaştırılmış Ermenilerle İstanbul yani Türkiye'de Ermeni toplumunun yakınlaşması bir arabulucuya ihtiyaç duyuyor. Böyle bir arabuluculuğu eee dışarıda yaşayan ruhaniler yapabilir belki. Başka benzemeyen keskin dönüşte başka bir konuya geçeceğiz. Fakat ara bulucu... Ben bu buna ha. dair bir şey daha söyleyeyim mi? Yani Her seferinde aslında vurgulamak istiyorum. Bu konunun neden önemli olduğunu düşündüğümü ve düşündüğümüzü e, ifade etmek gereği var. Yani e, bu sadece Ermeni kimliğiyle Ermenlikle ilgili bir tartışma değil bugünün Türkiye'sinde ve dünyasında. E, Ermeni kimliği evet çok katı örülen, sıkı örülen ve dolayısıyla e, kaygılarla, korkularla, tepkilerle tanımlanan bir kimlik. Bunun tarihsel nedenlerini haklı ya da haksız az çok tahmin edebiliriz ve biliriz. Ee, ama Müslüman Ermeniler aynı zamanda Müslüman kimliğinin de, Türk kimliğinin de, Kürt kimliğinin de mutlaklaştırılamayacağını e, söylüyor bize. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde o tek taraflı örülen, tek tip örülen vatandaş algısının... ...aynı zamanda tarihinin de e, ne kadar yalan, kov, içi boş olduğunu gösteren bir şey. Müslüman Ermeniler meselesini konuşurken sadece Ermenlikle ilgili bir şey e, konuşmuyoruz. Bütün bu alanda e, bir şey konuşuyoruz ve aslında yeni bir şey... Önerme ihtimali ortaya çıkarıyoruz. Yani yeni bir tarih yazımı, yeni bir vatandaş algısı, yeni bir din algısı hı hı. ve bütün bunların iç içeriğine dair aslında çok ortak bir şey söylüyoruz. Yani ayrıştıran değil, birleştiren olmaya çalışıyoruz. Bu mesele bizim için bu yüzden önemli. Evet, pek çok çağrışım yapan bir mesele. Ee, okurken, düşünürken ve bu insanlarla konuşurken bunu hissediyorsunuz. Ee, bahsetmek istediğimiz diğer mesele tabii geçen haftadan kalan e, bir gündem. ...Şivan Perver, Barzani ve Erdoğan'ın buluşması. Kısaca deneyeceğim hemen. Vahap Coşkun'la ve Veysel Ayhan'la beraber değerlendirdik. Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi'nden. Veysel Ayhan da Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi danışmanlarından. Bu merkez önemli çünkü Yen Barzani'nin akademisi olan Yen Barzani sıkça Ankara'da toplantılar yapıyor kendisi de aynı zamanda Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi danışmanlarından, akademisyenlerinden konunun o yönüne o yönüne hakimler öne çıkan meseleler tabi BDP'nin yaklaşımı oldu BDP Barzani'nin ziyaretini bir tür ihtilafa çevirmeyi kurumsal olarak en azından düşündü bunu öne çıkardı fakat kendi içinde bazı isimlerde bu ziyaretin önemine dikkat çekti Veysel Ayhan'da Bu konuda Barzani filan bir ara bulucudur önermesini yapıyor. Bu önemli çünkü ara bulucu aranıyordu bu konuda ama aradığımız yer Avrupa Amerika vesaireydi oraya oradan buraya gelen insanlar bu konuda bir size ara buluculuk yapamayız. Bu sizin çözmeniz gereken. Buradan bu coğrafyadan birinin yapması gereken e, biriştir. ...diyorlardı. Barzani bunu yapabilecek bir isim mi? Bunu göreceğiz tabii ama süreç bu yönde ilerliyor gibi. Yani Barzani'nin arabuluculuğunda ...bakalım tabii yani bu genel hafta tartışması... ...seçim işçe geçmiş bir mesele. Bunu herhalde seçime doğru daha çok konuşacağız. Ee, ben de çok hızlıca galiba şarkı arasına evet. gireceğiz... ...o yüzden sen hazırladın ama şunu söylemek istiyorum... ...yazı işleri toplantısında da aslında bunu konuştuk... ...ve biraz tartıştık... Hani bizim görüş aldığımız iki isim de BDP'nin yani Bahap Çoşkun da Veysel Ayhan da BDP'nin hata ettiğini, Barzani'ye karşı bir ihtilaf durumu yaratmanın sorunlu, ol, sorunlu bir tavır olduğunu söylüyor. Elbette ki böyle düşünülebilir ama ben de BDP açısından baktığımda koskoca bir Kürt hareketinin, üstelik Rojava'daki durum sürerken, Barzani ile PYD arasında bu anlamda ciddi bir sorun varken, Öcalan hapisteyken, KCK... E, davaları sürerken ve içeride binlerce insan varken e, hemen de seçimin öncesinde bu kadar AKP'ye e, ve Barzani'ye kartları teslim etmesinin, e, onları böyle çok büyük bir mutlulukla, sevinçle karşılamasının Kürt hareketi açısından bir zaafa işaret edeceğini anlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir siyasi hareket bu kadar orta, bu kadar muğlakken her şey henüz hiçbir şey elde edilmemişken, e, bütünüyle krediyi karşı tarafa e, veremez. E, ama Elbette bir ihtilaf durumu yani BDP içinde, Kürt hareketi içinde iki sesli bir durum yaratılması belki e, durumu nahoş kıldı onlar açısından. Yani Leyla Zanalar'ın, Ahmet Türkler'in biraz daha artık daha dışarıdan konuşan insanlar konumuna gelmiş olması bir yine zaaf gibi görünüyor. E, Barzani'ye hoş geldin diyen ama meselenin özüne dikkat çeken, daha yapıcı ama bir yandan da eleştirel bir tavır. Bütün partinin ve hareketin tavrı olabilseydi belki siyaseten evet. daha doğru olurdu. Evet. Evet şarkı arası vereceğiz. Bu akşam BKM mutfak sahnesinde konseri olan bir grup. Gayde İstanbul. Kendis kendilerinden yağmur yağar, yer yaş olur. <gülüyor> Radyo Agos Evet tekrar beraberiz Konumuz da aramıza katıldı Bahçeşehir Üniversitesi'nden Betam'dan Doktor Zümrüt İmamoğlu Kendisine merhaba diyoruz Merhaba Kendisiyle Ermenistan Türkiye sınırı Açılsa ne olurdu Gibi bir soruyu tartışacağız Böyle bir çalışma yürütüyorlar Betam'da Granting Vakfı'nın Desteğiyle beraber Tabii bu konuda gelişmeler de var Gelişmeler neler? Karabağ sorununun çözümünde çözümü belki iddialı olur ama en azından bu konunun konuşulmasında taraflarıyla beraber tekrar bir hareketlilik oldu. Geçtiğimiz hafta e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'daydı. E, görüşmeler yaptı. E, Davutoğlu, e, Dışişleri Bakanı Davutoğlu bu konuda açıklamalarda bulunduk. Sürpriz gelişmeler bekleyebiliriz e, mahiyetinde. Daha sonra... Sarkisyan'la Aliyev görüştü. Viyana'da. Viyana'da ve bu görüşme önemli çünkü 2012 Ocağı'ndan beri ilk defa görüşüyorlar. Zaten görüşmenin teması Karabağ'ydı. Tekrar bir 5 Aralık'ta Kiev'de buluşmak üzere ayrıldılar. Tabii dedikodudan öteye gitmeyen bilgiler var elimizde. Fakat bir niyet göstergesi olarak Davutoğlu bu görüşmelerden... Ee, olumlu bir sonuç beklediğini açıkladı. İki tarafta e, olumsuz şeyler söylemedi en azından şimdilik. İşin dedikodu mahiyetini aşan kısmı İsviçre'nin e, yeniden bir ara buluculuk çabası içinde olması aslında. Sanırım süreci hareketlendiren de kıvılcımlandıran Hı. da bu oldu. Yani e, uzun süredir durmuş olan temaslar ve aslında biraz düşmanca açıklamalar e, meseleyi iyice soğutmuştu. Ama e, İsviçre bir ara buluculuk, üstelik Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasında katan bir arabuluculuk buluculuk girişimi başlatınca ve sanırım Rusya ve ABD'den de buna yeşil ışık yanınca birden süreç aslında hiç konuşulmayan meseleler gündeme gelmeye, görüşmeler yoğunlaşmaya başladı ve tabii ki çok sürprizdi. Hani ne olacağını kimse bilemez. Çünkü Karabağ sorunu çok katmanlı, çok zorlu bir sorun ama sanki bir umut ışığı yeniden göründüğü gibi hissediliyor. Evet, Başbakan da ...Rusya'daydı, bu konuyu görüşeceğini söyledi, görüşmüştür. Ee, önemli kılan, e, biz de taşıdık bunu sınırın açılacak olması. Uzaktan bakınca tabii sınır e, gerçekten uzak duruyor. E, yani açılıyor olması ne anlama ifade ediyor, çok anlayabileceğimiz şeyler değil. Yani 22 küsur senedir kapalı olmasıyla uzak duruyor ama aynı zamanda işte iki sene önce bu protokollerden sonra... Başbakanın Bakü'de Azerbaycan meclisinde yaptığı konuşmayla protokoller sürecine nokta koyması bir anlamda ve meseleyi tamamen Karabağ sorunun çözümüne bağlaması. Karabağ'da Ermeni işgali sona ermeden biz hiçbir şekilde sınırı açmayacağız diye Azerbaycan'a bir güvence vermesiyle iyice uzadı. Uzaklaştı daha doğrusu sınırın açılma ihtimali. Ama neticede galiba Avrupa'da işte kapalı tek sınır diyebiliriz. Kıbrıs'ta geçişler mümkün yapılabiliyor. Ama Türkiye ile Ermenistan sınırı arasında yani insan geçişi bile arabayla geçemiyorsunuz. hani Hiçbir, hiçbir yol yok. Evet. Bu sorun herhalde çok fazla devam edemez. Bir şekilde çözülmek zorunda ve 2015 öncesinde Türkiye'nin de soykırım konusunda üzerine gelecek baskılara karşı bunu bir tür koz olarak kullanmayı düşündüğü işaretleri de Ankara'dan geliyor. Evet, Deyip çok fazla ahkam kesmeyelim ve <gülüyor> e, Zümrüt'e soralım meselenin evet. yerelde nasıl e, algılandığını ya da işte ekonomik boyutunu. Çalışma sadece ekonomik boyutu değil aslında çok o da Çalışma da katmanlı. İstersen olarak çalışmayı tanıt nedir? Evet biraz tanıtayım. Aslında bize tamamen iktisadi e, analiz için e, geldiklerinde... ...yani acaba bu sınır kapalı e, olmasaydı nasıl olur... ...ya da kapalı olmasının iktisadi etkileri nedir e, diye Zünet, geldiklerinde. Şuradan başlayalım mı? Geldiklerini dedim mesela. hani Kim geldi, bu proje kimler Vakıf, tarafından yürütülüyor. Hranting e, Vakfı bize bu teklifi getirdi. E, ve biz de nasıl yapabiliriz diye düşünüyorduk. Aslında bizim aklımıza ilk gelen şey... Türkiye'de başka açılmış sınırlar oldu mu bunların etkileri sınıra yakın bölgelerde ne oldu diye bir inceleyelim. Daha sonra benzer bir etkinin bu sınırda da olup olmayacağını araştıralım istedik. Tabii burada bir ekonometrik çalışma kurguladık. Suriye, Gürcistan, Irak'la aşılan bazı problemler ve ikili yakınlaşmaların getirdiği bölge, bölgelerde meydana getirdiği iktisadi etkileri araştırmak istedik. Ve bunlar acaba Ermenistan sınırına yakın bölgelerde de işte Kars'ta, Iğdır'da, Ardahan'da, Arda hissedilebilir mi? Değişikliklere sebep olabilir mi diye ...düşündük. Şimdi bunu kurgularken... ...tabii sadece verilerle, rakamlarla da hareket... ...etmek istemedik. Çünkü evet... ...bir iktisatçı olarak benim işim bu ama... ...öte yandan Ermenistan sınırı... ...herhangi bir sınırda değil. Türkiye açısından... ...düşünürsek Türkiye ile Ermenistan arasındaki... ...ilişkilerle, Türkiye'nin Suriye ile... ...Gürcistan ile ya da Irakla ilişkileri çok... ...aynı değil, çok daha farklı... ...durumlar söz konusu. Dolayısıyla... ...şunu da merak ettik. Acaba... Bölge halkı hani sınır açıldığında iktisadi anlamda karşı tarafla alışveriş yapmak ister mi? E, ticaret yapmak ister mi? Ne bileyim sınırın karşı tarafına geçmek ya da sınır, sınırdan bu tarafa geçenlerle nasıl ilişkiler e, içerisinde olabilir? Ne düşünüyorlar? E, nasıl, ne kadar sıcak bakıyorlar sınırın açılma fikrine diye de merak ettik. Ve kalitetif bir e, tarafında kurguladık araştırma. Ben hemen araya girip böyle merak... Tam da bilmediğim ve o dinleyicilerin de bilmediğini düşünerek... Sınır kapatılmadan önce yani 93'te kapatıldı sanırım Karabağ sorununun alevlenmesiyle. Ondan önce nasıl durumdaydı? Yani mesela Sovyet döneminde e, gidiş gelişler kolay mıydı? Bir alışveriş var mıydı? Evet bunu biz de sorduk bölge halkına. Tabii hatırlayanlara diyelim 20 sene öncesinden bahsediyoruz. Ee, tabii eskiden Rusya olduğu için sınırda resmi olarak Rusya ile ticaret var. Özellikle demiryolu üzerinden. Canlı hayvan bizim taraftan o tarafa gidiyor. Tarımsal ürünler gidiyor. O taraftan buraya geldi. Daha çok alet, edevat, küçük tarım aletleri, makinalar. Bu şekilde bir ticaret var. Gidiş geliş de o zamanlar varmış. Yani sınırdan geçen. Aslında biz şeyi de sorduk. Yani sınır dediğiniz orada bir de nehir var aslında. Hani sınırdan resmi geçiş olmasa bile hayvan geçişi, insan geçişi var mı? Tabii ki bu tür küçük geçişkenliklerin olduğunu duyduk. Hatta sınır kapandıktan sonra bir de çok daha az olsa bile. Ee, tek tük e, bu ilişkilerin yürüdüğünü anlayabiliyoruz. Tabii karşılıklı bir de Gürcistan sınır açık olduğu için Gürcistan üzerinden bölgeye gelen e, Ermeni vatandaşları var örneğin e, ya da bizim bölgemizden oraya giden Türkler var oradayken. Bölgedekileri Ermenistan'ın hiç gittiniz mi diye de sorduk açıkçası. Gidenler var orada hatta e, tanıdıkları olanlar vesaireler var. Tabii eskiden kalmış böyle tren garları arasında birbirine selam söyleyen istasyon e, şefleri vesaire. Böyle hikayeler dinledik e, oldukça. Ve bölge halkında aslında hani karşı taraftaki halkla ilişkiler kurmak açısından çok fazla bir sorun olmadığını gördük. Yani burada aslında devlet politikasında bir değişim olduğunda e, bölge halkının birbirine karşı sıcak... ...ilişkiler kurabileceğine dair bir potansiyel biz gördük diyebilirim. Böyle bir halkı derken yani o, o yöreyi bilenlerin anlattığı, orada e, far, hem farklı etnik e, grupların var olduğu... ...dolayısıyla orada siyasi tercihlerin de biraz etnik e, kökene göre şekillenebildiği e, bilgisi var. Yani hani hem Kürtler e, hem Alibi, Azeriler e, var ve biraz da bu gerilim... E, ...meseleyi etkiliyor yani özellikle sınır ve Ermenistan'la ilişkiler konusunda. Yani Azeriler genelde karşı e, zaten Aliyev rejimi de bu anlamda yörede ciddi propaganda yapıyor... ...ciddi e, sivil toplum faaliyetleri yürütüyor. E, dolayısıyla da orada da e, o yörenin e, yararına olmasa da sınırın açılmasına karşı olan güçlü bir damar var... Diye Şimdi şöyle biz Azeri kökenli vatandaşlarımızla da konuştuk oraya gittiğimizde. Kürt vatandaşlarımızla da zaten bölgenin kendisi de dört etnik unsurdan bahsediyor bölgede. Yani işte Kürtler, Azeriler, Terekemeler ve Yerliler diye bahsediyorlar. Şimdi özellikle Iğdır yöresine yakın yaşıyor Azeriler. E, ve biz onlarla da konuştuğumuz işte hatta şeyi de sorduk... ...bu protokoller, sınır neredeyse açılıyordu... ...nasıl hissettiniz, nasıl tepki verdiniz... ...onlar dediler ki... E, ...giydik tişörtlerimizi, sınırın açılmasına hayır diye... ...gösterilerimizi yaptık, aldık Türk bayraklarını elimize dediler... ...peki dedik iktisadi olarak ama hani özellikle de... ...iş sahipleriyle görüşüyoruz... ...iktisadi olarak size bir faydası olacağını düşünüyor musunuz sınırın açılmasın Evet, tabii diyorlar... ...yani hı hı. elbette bunun bize faydası var... ...ama peki niye böyle bir gösteri yaptınız? İşte... <gülüyor> Şimdi şöyle de bir şey var ee, ama sorduğunuz zaman hani Karabağ sorunu çözülse devletler anlaşsa ve sınır açılsa diyorsunuz. Aa, o zaman sorun yok diyorlar. Hani bir yerde öyle görünüyor ki e, mesele karşı taraftaki halkla bir problemi yok insanların. Daha çok e, bu... Söylem, devletler arasındaki ilişkiler, siyasi problemler. Gerçekten de Karabağ sorunun ne kadar kilitleyici meseleyi, tıkayıcı bir rol oynadığında bir kez daha siz yerelde görmüş oldunuz bu Evet, durumda. kesinlikle. Öbür tarafta da hani e, o soruna bağlamadan da açılmasını e, isteyenler var tabii ki bölgede. E, fakat onlar da hani devlet adım atmadan biz ne dersek diyelim bu iş olmayacak gibi bir umutsuzluğa kapılmış görünüyorlar açıkçası. Yani birazcık merkezden. Yani yerelde talep var ama merkezden bir adım bekliyorlar diyebiliriz. Sınır çok somut bir şey tabii yani. İngilizce, Fransızca da tam olarak onu karşılayan o somut durumu karşılayan kelimeler var. Fakat Türkçe'de sınır deyince benim aklım aslında somut durumdan çok psikolojik bir durumda aslında tam olarak karşılandığını görüyorum. Yani çok geniş bir anlam var. O insanlar orada sınırın kapalı olmasını hissediyorlardır. Bu bir kapalılık kendi ruh hallerine de bir kapalılık getiriyordur eminim. Evet, buradan anlayamayız ama siz oraya da gezdiniz. Gördünüz. Neşe Özgen sınır çalışan bir insan. Ben aynı sınırı çalışmış ve ben orada hala bir soğuk savaş gerginliği görüyorum diyor. Aslında soğuk savaş yok ortada silahlar da yok. Orada konuşulan radarlar falan yok. Fakat bu insanlarda bu kapalılık durumu var diyor. Bunun açıklaması da sanırım gerçekten o sınırın kapalı olması. Yani Kars'ın... ...bir başlangıç noktası olmaktan ziyade Türkiye'nin bitiş noktası oluyor olması gibi bir kapalı kapı. O insanlarda da o tabii hem ekonomik durum görülüyor. Yani e, gelir sıralamasında son sırada o bölge e, bunu açıklayan bir durum sanki bir şekilde. Bu kapalılığı aslında bölgeye gittiğinizde hissediyorsunuz. Yani en güzel farkı Karşı'da Iğdır arasındaki fark olarak verebilirim. Iğdır'da biliyorsunuz Nahçıvan kapısı açık... Ve orada bir özellikle 90'lı yılların sonlarına doğru bir mazot ticaretiyle bölgede bir zenginleşme olmuş. Ve gidiş gelişler de olmuş tabii ki. Oradan buraya insan geliş gidişleri ve bu akım. Yani Idır'a gittiğinizde biraz daha canlı işte kafeler, restoranlar daha fazla böyle bir hareketlilik görüyorsunuz. Kars'a gittiğinizde daha içine kapalı. Hani birazcık azıcık bir iklim farkı da var aslında. Yok değil tabii ovayla daha evet. şeklinde ama Kars'a gittiğinizde daha kapalı. Yani o hareketlilik, o insan geçişliği oraya hiç uğramamış olduğu için... Gerçekten onu hissetmek çok mümkün bir de Kars'ta işte bize en çok denilen işte burası için hep Türkiye'nin bittiği yer diyorlar biz bittiği yer değil başladığı yer olmak istiyoruz Türkiye'nin diyor gören halk ve bunun bu kapalılığın getirdiği sorunların çok farkındalar kadınlarla konuştuk örneğin. Sosyal hayattan da çok şikayetçiler. Yani bir AVM bile yok diyorlar. Yani düşün ki biz burada İstanbul'da artık bıkmışız yapmayın evet. diye insanlar sokaklara dökülüyor. Öbür taraftan e, öyle bir bölge var ki bir AVM olsa hayatımız değişir diye düşünüyor insanlar. Yani bu kadar ufak şeyler bile oradaki halkın günlük hayatı açısından kritik önem sağlıyor. Dolayısıyla sınırı açtığınızda o insan geçişliği ve çeşitliliğin getireceği canlılık e, tabii bambaşka iktisadi boyutunda üstünde bir evet. e, fayda. E, ufak bir ara verelim, Kars'ta Burger King ya da King Burger mi? Burger King değil sanırım. Burger Kim, King. Burger Açılması büyük bir heyecanla karşılanmış yani. E, sosyal hayatı zenginleş, zenginleştirmiş, böyle bir durum var. Bence son derece akıllı bir heyecan. <gülüyor> ben e, barbekü soslarına çok beğeniyorum. <gülüyor> Reklama girecek, çok fena ceza <gülüyor> edeceğiz. <Evet. gülüyor> bir şarkıyla devam edelim. Ondan sonra meselenin aslında sanırım biraz daha ekonomik boyutunu e, anlamaya çalışacağız. Ermenistan'da Türkiye'nin arasında Aras Nehri e, var Aras Nehri üzerine yakılmış yaz, Yazılmış bir e, şarkı De Yergir Araks e, Ermenistan'ın en önemli e, Popüler sanatçılarından Allah Levonyan. 60'lı yıllarda çok e, Seslendirilmiş çok beğenilmiş bir şarkıyı Söylüyor De Yergir Araks e, Araks ülkesi yani Aras ülkesi Demek <gülüyor> Imározatul a gép. Késete mi is tudjuk, nere Çeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam'dan Doktor Zümrüt İmamoğlu'yla türkiye Ermenistan sınırının açılıp açılmamasının e, ekonomik etkileri üzerine e, konuşuyoruz. Tam cumartesi sabahına uygun bir konu. <gülüyor> e, meselenin ekonomik yönüne gerçekten diyelim dedik. Biraz arka planına, oradaki halkın ne düşündüğüne, yereldeki taleplere e, değindik. E, ama sizin uzmanlık alanınız olan ve bu çalışmanın da temelini oluşturan Sınır açılırsa ekonomide ne değişir? Bölge ekonomisinde hem Ermenistan'da hem de Kars, Ardahan, Iğdır e, yöresinde. E, kabaca ne diyebilirsiniz? Yani şu an mesela durum ne? E, ekonomik olarak bir hareket var mı? Türkiye veya Ermenistan'a bu konuda girdi çıktı anlamında e, ne gibi bir rakam ifade edebilir? Bu konuda Suriye, Irak, Gürcistan tabii e, temel alınmış. Neden benzeşiyorlar? Onu da istersen dikkat çekelim. Tabii. E, şimdi şöyle sınır açılımları aslında genel olarak... Sınırın her iki tarafında da e, yeni düzenlemelere sebep olur. Düzenlemelerden kastım yeni iktisadi e, girişimler e, kaynakların daha verimli kullanılmasına neden olur. Ve bu şekilde iktisadi bir kalkınmayı beraberinde getirir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani sadece iktisat teorisinin bunu söylemesinin sebebi de odur. İşte Kuzey Amerika'nın hafta anlaşması Meksika sınırında çok büyük değişikliklere yol açmıştır. E, Avrupa'nın birleşmesi, Avrupa entegrasyonu Doğu Avrupa. Da ülkelerin Almanya'ya yakın sınırlarında Portekiz'de gene İspanya-Fransa arasındaki sınır bölgelerinde önemli değişikliklere sebep oldu. Benzer bir durum biz Türkiye içinde yaşadık. Dediğim gibi Suriye-Gürcistan sınırlarının açılması Irak'ta da bir takım güvenlik problemlerinin açılmasından ardından Kuzey Irak'taki o canlanmayla Türkiye'nin Suriye ve Irak ihracatı 3 katından fazla arttı. Sadece 4-5 yıl içerisinde. Bu müthiş bir değişimdi. Zaten Suriye'ye yakınlı Ee, Suriye sınırına yakın bölgelerde savaş öncesinde, yani bu iç karışıklığın öncesinde... ...ki değişimi Türkiye'de birçok insan zaten gözüyle de gördü, kulağıyla da duydu, aşina olduğumuz bir değişiklik. Biz bunu sadece verilerle, ekonomik bir modelle analiz ettik. Ve daha sonra da bunu Ermenistan'a yakın sınır bölgesi olan Kars Adar, Ardahan, Iğdır'a uyguladık. Ve bulduğumuz sonuçlar e, şunu gösteriyor. Burayla sınırın açılmasından sonra yapılacak ticaret... Hani sadece tırlara malların koca elinden İstanbul'dan Bursa'dan yüklenip gideceği anlamında değil. Yani transit bir ticaret sadece değil ama bölgede de reel ekonomik etkileri de neden oluyor. Örneğin biz istihdam üzerinden çalışmaya çalıştık. İstihdamda işte dedik ki 2007'de sınır açılsaydı örneğin bir simülasyon yapalım Suriye sınırından bulduğumuz sonuçlarla. E, istihdamdaki artışlar ne büyüklükte olacaktı? Bakıyoruz bölgedeki istihdam artış, artışları kamu ve tarım harcı özel sektörde e, normalde yüzde beş altı civarında kalmışken e, bizim hesaplarımıza göre yüzde elli kadar daha e, fazla artabilirdi. Yani neredeyse yarı yarıya bir evet. artış olabilirdi gibi buluyoruz. E, şimdi bu tabii önemli e, küçük bölgelerde özellikle önemli bir e, artış e, ve iktisadi açıdan da büyük bir canlanmaya işaret ediyor. Evet tabii Kars gibi Ardan gibi Gerçekten iş gücünün çok şey nüfus olarak çok sınırlı olduğu yerlerde tabii tarım dışı iş gücünün özellikle bunu dikkat çekmek gerekiyor. O bölgede evet. tarımla uğraşılıyor yoğun olarak sanayiye kayacak ve burada istihdam yaratacak projeler tabii çok etkili olabilir. Bir Suriye ile ilgili benzerliği tekrar dikkat çekelim. Neredeyse ticaretimiz yok denecek kadar e, az yani çok 400 milyon evet. dolar civarında. Ermenistan'da da yasadışı olarak aslında yasadışı demeyelim de e, dolanmaçlı yollardan Türkiye ile ticaret yapılıyor bir şekilde Gürcistan üzerinden 300 milyon dolar kadar e, bir şey bir durum. 4-5 sene içerisinde hem sınır bölgesinde ticari aktivite çok gelişmiş Suriye'de e, hem de iki ülke arasındaki ticaret hacmi e, neredeyse 4-5-3-4 katına çıkmış. E tabi Ermenistan daha küçük bir ekonomi e, fakat durumlar gerçekten benzeşiyor. Neredeyse bir açılma etkisi gözlemleyebiliyoruz Suriye'de. Ermenistan'da böyle bir durum olursa bunun sonucu ne olacak gibi bir şey. Aslında evet, yani hani Suriye-Ermenistan ekonomilerini de karşılaştırdığımız zaman kişi başına milli gelir açısından çok benzeşiyorlar. İkisi de yaklaşık 3000 dolar civarında bir kişi başı milli gelirleri var 2010 yılı itibariyle. Hani bir yandan bakıyorsunuz Suriye 21 milyonluk bir ülke. Ermenistan sadece resmi rakamlarla 3 milyon civarında. Fakat kişi başına gelir. E, neredeyse hemen aşağı. aşağı yukarı aynı. E, i̇şte de küçük bir ülke biliyorsunuz ama oldukça zengin bir ülke. Dolayısıyla e, ticaret hacmi önemli ve e, Ermenistan'ın da bugün yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ithalatı var. Bunun sadece 300 milyonun Türkiye'den olması aslında çok küçük bir pay. Yani Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünü, üretim kapasitesini göz önüne alırsak... Sınırın açılması durumunda bu hacmin artıcı ama bu hacmin artmasından da öte bölgeye getireceği fayda önemli bence. Yani şu anda da bu ticaret var ama bölgeden yapılmıyor. Evet. Ee, ve ileride de bölgeden yapılmasa bile bölge üzerinden geçecek ve insan canlılığıyla yani burada sadece hani sanayide böyle çok mucizeler beklememek lazım. Bölge hakkında bu şekilde çok fazla mucize beklemesini istemiyorum ama özellikle hizmetler sektöründe de o insan trafiğinin getirdiği bir canlanma oluyor. Ticaretin getirdiği bir canlanma oluyor. Örneğin Suriye sınırına yakın bölgelerde toptan ticaretinde, perakende ticaretinde çok arttığını, otel ve konaklama sektörlerinde özellikle artışların olduğunu görüyoruz. Ee, yani sadece illa birdenbire fabrikalar kurulacak, üretim deli gibi artacak gibi düşünmemek lazım ama... ...hem sanayide hem hizmetlerde istihdam artışlarıyla ekonomi canlanacak diyebiliriz. Böyle şeyler konuşulurken benim... E, aklıma bilgisayar oyunları geliyor genelde. Yani muhtemelen dinleyen genç insanlar varsa... ...onların da akıllarında böyle şeyler canlanıyordur. E, ben de çokça bilgisayar oyunu oynayan bir insanım. En azından geçmişte çok oynuyordum. E, tabii sınır açılıyor. Pat e, hemen böyle iki fabrika, iki bilmem ne... ...ve orada sanki e, hemen bir şeyler olacakmış gibi. Yani on dakika içerisinde. E, tabii ki öyle olmayacak. E, bilgisayar oyun değil ama... Bir ...gelişim gözleneceği çok açık. E, Kars, Ardağan, Iğdır, e, Ağrı bunlar... Evet yani ne üretiyor nasıl geçiniyorlar tabi onu da bilmek lazım yani bu bize bir işaret de gösterecek bu insanlar kendileri geçinmek için ne yapıyorlar dolayısıyla satmak için de bunu üretecekler ileride Tabii. bunun tespitinde muhakkak yapmışsınızdır o bölgeye de geziniz. Mevcut durumu araştırdık. Mevcut durumdaki problemleri de sorduk bölge halkına. Yani sonuçta sınır açılırsa faydası olacağı kesin ama açılmasa bile yapılması gereken şeyler de var. Şimdi mevcut duruma bakarsak bölgedeki istihdamın çoğunluğu tarımda. Hayvancılık çok önemli. E, fakat hayvancılıkta da problemler var. Modernizasyon oldukça geri kalmış. E, bir takım yatırımlar... E, Yeni tür hayvanlar getirilmiş, e, tanıştırılmaya çalışılmış, çiftçilere eğitim verilmeye çalışmış ama e, çok da fazla bir etkisi olmamış. Geleneksel metodlardan çok da fazla vazgeçmek istememiş köyler. Yani burada belki biraz da iletişim problemi olmuş. Geri kalan sanayiye baktığımızda tabii tarımcılık ve hayvancılıktan kaynaklanan süt ve gıda e, ürünleri imalatı başta geliyor sanayide baktığımızda. E, peynircilik. Fakat burada da sütte fiyatların çok düşük olması Ee, süt toplamada işte yollardan dolayı soğuk depoların olmamasından dolayı birçok problem maliyetleri arttırıyor. Ee, bir yandan köylü sütü batıdaki yerine kıyasla neredeyse yarı yarı fiyatına satmak zorunda kalıyor. Kooperatif çilik yok. Dolayısıyla e, süt toplayanların verdiği fiyat çok düşük kalıyor. Ee, öte yandan peynir üre imalatı üretimi var ama e, bunun da iç pazara satışı çok fazla olmuyor. Çok fazla olmuyor. Yeterince iç pazarda talep bulamıyor. Halbuki sırrın açılımı belki o açıdan bu gıda sanayi ve imalatçılara da şey verebilir diye düşünüyorum. Evet, e, aksaklıkları da konuşacağız, devam edeceğiz bu konuyu. Önce bir ara verelim isterseniz. E, tekrar beraber olacağız. Agos. E radyo Ağustos. Açık radyo. Eddé, evde her döshedik, döşedikçe böyle zevkli her şey hayatımdaki her şey güzelleşti érsej, érsej, érsej, önce sen beğeneceksin sonra érsej, Pumutadunda!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 Reklamlar bitti. Açık radyoda bir gezi. Bir açık radyo belgeseli. 26, 27 ve 28 Kasım günleri saat 10'da. Karamsar olmak için çok geç... Bir insan tek başına duvarları yıkabilir. Açık radyo. Radyo Agos. Serkin Sazuni, Elinde Saz Var diyordu şarkı. Ee, Ermenistan'da çok sevilen bir şarkıydı. Modern aşuguluk yani aşıklık geleneğinin kurucusu kabul edilen Gümrülü, o da sınırın öte tarafı oluyor. Ee, Kusan Şeram'a ait. Seslendiren de Vartu'yu haça duruyandı. Yerevan'da, Romanos Melikyan Müzik Okulu'nda ve Gomidas Konservatuarında eğitim görmüş. Sovyetler döneminde e, en önemli solistlerden biri bu yönüyle Sovyetler Birliği Halk Sanatçısı ünvanını almış bir isimdi. Aşukluk diye, diye mi okunuyor? Aşuk. Aşuk. Hı hı. Evet, çok zorlanıyorum ben. <gülüyor> aşık diyebilirsin. Evet aşık diyeyim ben. <gülüyor> ee, tekrar konumuza dönelim. Amerika ile Meksika arasında bir ticaret, tabi Kanada'yı da kapsayan bir ticaret, serbest ticaret anlaşması yapılmıştı NAF'ta. Bu Meksika'da üretimin kuzeye yani sınıra yakın tarafa kaymasına yol Kez Keza Amerika'da da böyle bir güneye kayış vardı. Yani üretim yerlerinin güneye kaydığını gördük. E, tabi Ermenistan-Türkiye sınırının açılması sadece Kocaeli'nden İstanbul'dan tırların yüklenip oraya e, yönelen, Ermenistan'a yönelen ticaretten fazlası olacağını konuşuyorduk. E, böyle bir şey olur mu? Yani tabi sanayide mucize beklenemek dedik gerek dedik ama yani üretim Kayacaksa bile üretim kayar mı o, o bölgeye? Hangi üretim kayar? Ne olabilir? Yani şimdi bunları e, şu anki yapıda söylemek çok zor. E, i̇şte bu ülkenin taleplerine de bağlı. Ermenistan'ın hangi malları Türkiye'den ithal ettiğine bakarsak... ...her türlü arama alını aslında inşaat malzemelerini alıyor. Yani Suriye'nin yaptığı ithalata çok benziyor diyebiliriz. E, bu tür e, işte küçük hafif materyal üretimleri... Olabilir, kayabilir gerçekten. Çünkü ulaştırma maliyetini çok büyük bir şekilde bertaraf etmiş oluyorsunuz. Kars'ın ve o bölgenin en büyük problemlerinden biri ulaştırma maliyeti. Çünkü hem dağlık bir alandan geçiş yapmak zorundasınız hem de Türkiye'nin oldukça... Uzak bir ucunda diyebiliriz. Hatta Gürcistan sınırı açık örneğin ama Kars'tan Gürcistan sınırına giden yol bile o kadar dağlık ve kıvrımlı bir yol ki... ...çok da fazla oradan bir canlanma yansımamış bölgeye Gürcistan'dan çok. Gürcistan'dan Ermenistan giderken de yani ne kadar kıvrımlı virajlı falan ya da o, o da çok zor gerçekten. Oradaki nakliyat da çok zor. Evet bu şekildeki ulaştırma problemleri en büyük sorun olduğu için şimdi... Halbuki Kars'a bir gittiniz mi karşı tarafa geçmek yani Ermenistan sınırını geçmek ve oradaki büyük şehirlere ulaşmak o kadar da zor değil. Ee, dolayısıyla üretimde de e, bir kayış yaşanacağını ben tahmin ediyorum. Ee, tabii hizmetleri de atlamamak lazım. Amerika, Meksika sınırını da benzetmemiz gerekirse işte Amerika büyük zengin ülke, Meksika daha fakir bir ülke. Ee, Meksika'da hizmetler daha ucuz. Oraya giden hizmet almak için gidenler var. Amerika'da da bazı firmalar hatta sınırın öbür tarafında... ...işletme kurup istihdama katkı yapıyorlar. Evet. Bu şekilde etkileşimler de oluyor. Yani biz bölgeye gittiğimizde de bölge halkına şey sorularını sorduk... ...ne bileyim işte oradaki iş adamlarını acaba... ...sının öbür tarafında bir işletme kurmayı düşünürler mi? Bize Nahçıvan örneği var. Örneğin bir yem fabrikası kurulmuş. Eskiden bu tarafta e, üretim yapıp ihracat yaparlarmış Nahçıvan'a. Daha sonra yem fabrikasını Nahçıvan'da kurmuşlar. Hı hı. Daha ucuza geldiği için... Tabi ihracat yok ama oradaki firma Türk oradan istihdam sağlıyor. Bu tür ekonomik etkileşimlerin tabii iki tarafa da faydası var. Zaten sanırım yani sınırın iki tarafı değil de bir yandan da Kafkasya'ya açılmak için de hiçbir şeyleri daha kolaylaştıran bir şey. Hele Karabağ sorununda çözüm yoluna girdiği bir, bir durumda Azerbaycan Ermenistan sınırının da işler hale gelmesiyle. Hani Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan havzasına o Trans-Kafkasya dinlenen coğrafyayla... ...ticaret yapmak isteyen bir sürü firma için çok daha cazip durumlar oluşabilir. Sınırın bu tarafında ya da karşı tarafında. Çok doğru. Sonuçta oradaki sınırın açılmasının en önemli tarafı o sınırın bizi Kafkasya'ya açacak olması. Aslında Doğu sınırını açmak. Nasıl ki Suriye sınırını açmak bizi Orta Doğu'ya açmışsa... ...Suriye üzerinden Ürdün'e, diğer ülkelere mal ticareti yapılıyorsa... ...Ermenistan sınırını açmanı da Kafkasya'ya açılmak ve Kafkasya üzerinden de uzak doğuya, Çin'e kadar açılmak anlamına geliyor. Ve zannediyorum zaten devlet de bunun çok farkında ve bu sınırı açmayı da istemeleri, Karabağ sorununun çözümünü de istemelerinin en önemli sebebi bu. Çünkü az, aksi takdirde Kafkasya'yı ve bu ticaret yolunu biraz Rusya'nın kontrolüne bırakmış oluyorsunuz. Şimdi yeni bir gümrük birliğinden söz ediliyor işte Rusya, Kazakistan. hatta Ermenistan'da katılacak mı gibi şeyler duyduk, kulağımıza geldi. Es, eski bir birliğin yeniden ihyasını hatırlatıyor <gülüyor> bana daha çok. <gülüyor> Belki öyle bir e, fikir var. E, şimdi Türkiye buna izin verecek mi bir yandan da? Hatta Azerbaycan'ın bile o birliğe katılmasından bahsedenleri duydum. Hani nasıl olur? Düşünün Azerbaycan-Ermenistan aynı gümrük birliğine girdiğini düşünün ama Türkiye sınırı kapalı kalacak. Yani bu Türkiye için e, çok aleyhinde bir şey tabii ki. Evet. Kazakistan e, Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapmıştı. Avrasya gümrük birliğine e, Sovyetler Birliği'nin yeniden mi Üretiyorsunuz yeniden mi diyor bu durum diye eleştiri yöneltildiğinde. Türkiye'nin de katılımını bekliyoruz bu birliğe. Eğer Türkiye katılırsa batıdan bu yöndeki eleştiriler de son bulacaktır. Sovyetler Birliği'nin yerine... biz neydi? Şangay Beşlisi miydi? Biz evet. ona katılacağız. <gülüyor> Daha havalı duruyor Şangay Beşlisi. Sanırım bu sebeple orada tercihimiz o yönde olacak. Sanırım yani şunu söyleyebiliriz. O bölgenin coğrafyasını görmüş olanlar e, Ermenistan'ın Kafkasya'ya açılmak için en az maliyetli e, yer olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. E, çünkü Gürcistan üzerinden gerçekten e, o dağlık yapı e, nakliyatı çok zorlaştırıyor. E, başka bir yol mesela bu TANAP projesi de çok uğraşıldı. Nabukko için de çok uğraşıldı. Ermenistan e, projenin içine sokulabilsin diye. E, fakat bu olmadı tabii ki. Daha maliyetli bir tercih. Dolayısıyla buna sadece küçük bir sınırın, küçük bir ekonomiyle küçük bir sınırın açılıyor olması gibi bakmamak gerekiyor. Kafkasya'ya açılan bir ticaret yolu pek çok yansıması olacaktır. Ermenistan'da da olacaktır. Ermenistan'da nasıl olacaktır tabii sorusu. Bu sizin çalışmanızın dışında belki fakat sen Ermenistan'a gittin biliyorsun az çok. Bu sorunun belki de cevabını verebilirsin iktisatçı olarak. Evet aslında birçok uluslararası araştırma da var. Ermenistan ekonomisine olan etki açısından biraz da o yüzden biz Türkiye tarafına konsantre olmak istedik. Yani biz neler kaybediyoruz, bizim halkımız neler kaybediyor, bölge halkı neler kaybediyor bunu öğrenmek istedik aslında. Ama tabii Ermenistan'a da gittik vakıf aracılığıyla ben gittim. Ee, i̇yi de oldu çünkü tabii görmek lazım, biraz e, bilmek lazım böyle şeylerden konuşacaksak. Ve o tarafta da en büyük şikayet orada da ekonomiyle ilgili kurumlarla görüştük. En büyük şikayet oligarklardan. Yani tekel var. Küçük bir ülke. İşte Rusya zamandan kalma zaten serbest rekabeti çok fazla bilmiyorlar. Öyle bir kültür yok. O kültürün oluşması lazım. Ee, ve bazı ailelerin elinde her sektör. Farklı farklı ailelerin elinde. Bu insanların siyasi uzantıları da var mecliste. Bizim anladığımız kadarıyla. Ve bu yapı... Biz zaten kendileri milletvekiliçi o zaman. Evet. Bu yapı böyle bir kemikleşmiş. Ve bir türlü kendi dinamayı ilerlemezden bunu kıramıyor. Öyle olmayınca ekonomi de tabii rekabetçi, daha küçük firmaların yer aldığı... ...kendi özel müteşebbislerini çıkaran bir yer olmaktan çıkıyor. Ve malların pahalı olduğu, dış ithalata bağlı e kapalı bir ekonomi bu Bu hakimiyeti hakimiyetiyle ilgili Ermenistan ekonomisini... ...bizim takip etmeye çalıştığımız bir haber vardı. Onu yaptık mı yapmadık evet. mı hatırlamıyorum. E Carrefour meselesi. meselesi. Evet. Yani Ser -Ser Serkisyan Fransa'ya gittiğinde Fransız iş adamlarıyla görüşürken ülkeye yatırım yapma çağrısı... ...Ermenistan'a yatırım yapma çağrısında bulunuyor. Ve da hani bunu ciddiye alıyor... ...herhalde durumu da uygun görüyor ve... ...Ermenistan'da bir yatırım yapmayı... ...büyük bir market açmayı ve hatta işte... Kafkasya'ya oradan ulaşmayı... ...amaçlıyor ama oligarklar engelliyorlar. Bu engelleme de o kadar başarılı oluyor ki... ...Carrefour koskoca Ermenistan'da... ...market açmak için kiralayacak yer bulamıyor. Evet. O istediği yer ben görmüştüm... ...gittiğimde. Bir... Alışveriş merkezi gibi bir yerde. Tabi orası da ne tesadüf ki bir oligarkın elindeymiş. Başka bir yerde de bulamıyor. Yani resmen kira alacak yer yani marketi açacak bir, bir yer. Bir yer yani. bulamıyorlar. <gülüyor> yer bulamıyorlar. O kadar güçlü. Carrefour çok büyük bir firma ve perakende sektöründe. Ve nispeten küçük bir ekonomisi olan bir ülkede gidip, Kira alacak yer bulamıyorsunuz, yatırım yapacak. Böyle bir durum yok. E, bu tür engeller işte serbest rekabeti biz savunduğumuz zaman bize kazanlar oluyor ama e, bu tür engeller gerçekten ekonominin verimli işlemesinin önünde. E, Duruyor diyeyim ve işte bu sınırın açılmasından oradaki bölge insanının umudu aslında bize söyledikleri çok fazla ekonomik şey değildi fayda değildi tabi onlar daha çok keşke açılsa da gidebilsek görebilsek şeklindeydi ama bir umut da bu oligarşinin oligarkik yapının belki kırılmasına fayda olacağı belki rekabeti güçlendiriyor çünkü onlardan almak zorunda kalmayacağız gidip Türkiye'den alabileceğiz diye düşünüyorlar. Tabi bu da Ermenistan'da da sınırın açılmasına karşı olan bir lobinin olduğu anlamına geliyor. Yani bundan fayda sağlayan ciddi bir lobi var. Gürcistan'da da bağlantıları var zaten. Ne Gürcistan'daki o insanlar ne Ermenistan'daki bu oligarklar aslında bu sınırın açılmasını çok fazla istemiyorlar. Aslında ne kadar ilginç değil mi? Yani istemeyenler, sınırlar kapalı kalsın, ilişkiler gelişmesin, işte insanlar birbirine karışmayan karışmasın isteyenler en milliyetçi olanlar o gibi görünüyor genelde siyaset sahnesinde. Yani bu Ermenistan'da da böyle, Türkiye'de de böyle, Azerbaycan'da da böyle, bir sürü ülkede böyle. Ama bu En milliyetçi ve en keskin olanlar aslında birbirini destekleyen, birbirini besleyenler. E yani düşman olarak karşıt ilan ettikleri şeyle aslında yan yanalar ve aynı mücadeleye omuz veriyorlar. E biz de onları aşmakta her zaman zorlanıyoruz. Evet birbirlerine benziyorlar e zannediyorum bazı yönlerden ama bir de tabii iktisadi çıkarlar da milliyetçi duyguların önüne her zaman geçebiliyor. E hem... İktisadi ilişkinin gelişmesi anlamında önüne geçebiliyor. Hem de işte bu sınırların kapalı kalması konusunda geçebiliyor. Maalesef biraz da siyasetçiler alet ediyor. Yani işte dünyada birçok ekonomik ambargo yapılıyor siyasi sonuçları elde edebilmek için. Amerika'nın Irak'a ambargosu vardı Saddam Hüseyin'in işte güçten düşmesi için. Gerek, işe de yaramadı açıkçası. Yıllarca ambargo uyguladık. Biz de uyguladık Amerika uyguladığı için maalesef. İşte İsrail'in Gazze'ye Hamas e, gitsin diye uyguladığı ambargo var. Zaten Türkiye'de hemen herkes karşı bu ambargoya. Daha kötüsü Mısır'ın Gazze'ye sınır kapatması var. İsrail'in talebinden dolayı. Ee, i̇şte İran'a bugün Amerika'nın gene ambargosu var. Yani bölgede aslında düşünürseniz böyle sınırları kapatmak, ekonomik ambargolar uygulamak maalesef karşılıklı bir e, güç savaşı gibi kullanılıyor. Tabii ki bir iktisatçı olarak bu beni çok üzüyor tabii ki. Çünkü bir iktisatçı için o sınırın kapalı olmasının hiçbir iktisadi mantığı yok. Yani açık olmasının çok daha verimli olduğu e, iktisat teorisiyle çok kesin çünkü önümüzde duruyor. E, ben meselenim biraz da böyle daha insani. İktisat da ekonomiyle tabii ki insani olandan ayrı değil. Kesinlikle. Yediğimiz ekmek nasıl yaşayacağımızı belirleyen bir şey. Sinemaya gidip gidemeyeceğimizi belirleyen bir şey. En böyle kaba haliyle söylüyorum. Ama sınır söz konusu olduğunda, Türkiye-Ermenistan sınırı söz konusu olduğunda Ermenistanlılar için mesele tabii ki bir de ana yurt meselesi. Yani bu insanların... Atalarının, ataları dediğimde çok eski atalar değil yani böyle 1500 sene öncesi işte 100 sene önce yaşadığı, dedelerinin yaşadığı memleket, yurt olarak bildikleri yer. Yani Kars'ta, Iğdır'da, Ardahan'da öyle. Ama onun da ötesinde açık bir sınır Erzurum'da, Malatya'ya da, Sivas'a Malatya da, Diyarbakır'a Sivas da, Diyarbakır da Urfa'ya da onlar açısından daha kolay ulaşım anlamına gelecek. E, ve maalesef bu sınır aslında ben sordum ama hep sorumluydi. Yani Sovyet döneminde de hani Sovyetler Türkiye ...farklı bloklarda yer aldığı için... ...orada geçiş çok kolay değildi. Siyasi bir takım maliyetleri... ...göze almayı gerektiriyordu. Ve benim çok sevdiğim... ...çok e, okurken... ...içimi titreten... E, ...bir roman vardır. E, Ermenistanlı yazar... ...Hıraçya Koçar'ın... E, Garot Özlem... E, ...demek e, bu adı taşıyor. Türkçe'ye de çevrildi 90'lı yıllarda. İnce bir kitaptır. E, o kitapta Türkiye'de doğmuş. E, sanırım Erzurum'da doğmuş. Ama canını kurtarmak için Sovyet tarafına geçmiş ve orada bir hayat kurmuş, aile kurmuş ama Sovyet rejiminin de baskısı altında partili olmamış. Bir, bir tür ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayan bir ihtiyarın arası Arpaçay'ı geçip yani bir gece yürüyerek geçip yurduna, memleketine gelişini ve o toprağa yüzünü sürüşünü, gece o toprağın üzerinde uyuşunu, orada Kürt köylülerle karşılaşışını... İyi karşılanışını vesaire anlatır ve geri döndüğünde de e, Ermenistan'a yani sadece bir günlük bir gecelik bir ziyaret sonucunda aynı şekilde geri döndüğünde hem Sovyet rejimi tarafından nasıl zulme uğradığını, hapse atıldığını, e, ajanlıkla suçlandığını hem de bu meselenin nasıl Sovy e, Moskova ve Ankara arasında bir diplomatik krize e, yol açtığını anlatıp bir tür Sovyet rejimi eleştirisini de e, yapan bir romandı. Hıratçya Koçar'ın romanı zaten Glasnost Perestroika döneminde ancak yayınlanabildi. 88'de sanırım Sovyetler yıkılmadan hemen önce. Bu sizin ifade ettiğiniz o ekonomik anlamda hiçbir geçerliliği olmayan sınırın kapalı olmasının bu anlamda insani, kültürel, tarihi, vicdani açıdan, açıdan da hiçbir gerekliliği olmadığını gösteren bir durum bence. Tabii şimdi Avrupa çok güzel bir örnek bence. Avrupa entegrasyonu, Avrupa Birliği sınırları kaldırıp insan geçişkenliğini de ...artık bir ülkeden bir ülkeye Avrupa'da direkt sanki aynı ülkede gidiyormuşsunuz gibi geçebiliyorsunuz. Gerçi dışarıdan gelenleri, güneyden gelenleri, Afrika'dan gelenleri duvarlar, kaleler son derece yüksek ölüyor <gülüyor> göçmen, tabii. Göçmen evet. olarak gelenler için evet. maalesef. Ama kendi içerisinde hiç değilse bir dolaşım serbestisi sağlanmış durumda ki Avrupa'nın kendi içindeki savaşları ve düşmanlıkları da düşünürseniz... ...aslında bir yüz yıl öncesine göre aslında hatta iki yüz yıl öncesine göre Avrupa'daki de mucize gibi bir şey. İşte Fransa Almanya sınırının kalkması da ikinci dünya savaşı yanı başımızda duruyor. Fakat bunu sağladığınızda insanlar birbirleriyle konuştukça gittikçe görüştükçe zaten şeyde o ilişkiler o insani duygular kültürel paylaşımlar da artıyor Ve o açıdan baktığınızda o sınırların zaten olmaması gerekiyor. Biz ne kadar kızıyoruz şimdi? Avrupa'ya gittiğimiz zaman vize uygulanıyor. Schengen vizesi. Yıllardır da kaldırılması için işte devletine girişimleri var. Sivil girişimler de var. Gerçekten haksız bir uygulama olduğunu hissediyoruz biz. Düşünün bir de tamamen yasak olduğunu. Gidemediğinizi. Ne kadar korkunç bir şey. Evet. Evet, bu sınır meselesinin şöyle bir boyutu da var. Yani sınırın açılmasının. E, Tabii barış sürecini konuşmuştuk programın başında. E, 2007'de... E, Irak'ta Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre güvenlik problemi artık yok, zayıfladı şeklinde bir ifadeyle dile getirdi. Ondan sonra sınır açıl ya sınır işler hale geldi. E, o bölgede yavaş yavaş o bölgede yavaş yavaş ekonomik canlanma, teşvikler, e, yatırımlar görüldü. En azından bunlar konuşulmaya başladı. E, böyle bir etkileşim var. Birbirini destekleyen süreçler yani güvenlik probleminin azalıyor olması, ekonomik aktivitenin artıyor olması, sınırın geçişken olması iki tarafı da mutlu ediyor. Türkiye'nin tabloya baktığımız zaman en fakir iki bölgesiydi bu bölge. Kafka, yani Kars, Iğdır, Ardahan bölgesi ve Şırnak-Hakkari bölgesi. Şimdi gelir dağılma açısından da şöyle bir önemi var. Bu bölge de kalkınmaya başlayacak yakın zamanda ve Türkiye'nin gerçekten en geri kalmış... Ve diğer bölgelerle arasında büyük fark olan bölgesi kars ardan Erzurum merkezi bölge olacak. Sanırım bu açıdan da yani Türkiye'nin gelir dağılım açısından da çünkü o bölgenin Hinterland'ı, o bölgenin yöneleceği yerde Kafkasya bölgesi olacak. Diyelim. Tabii Türkiye'ye baktığımızda İstanbul'un aslında nüfusun üçte birinin İstanbul'da yaşıyor olması, tek bir şehirde yaşıyor olması Türkiye açısından çok vahim bir durum. Ve bunun e, sebebi de bu gelir dağılımındaki eşitsizlik bölgesel anlamda baktığımızda. Yani her ülkede büyük şehirler var tabii ki ama e, bölgenin özellikle diğer kırsal bölümlerinde bu kadar e, daha geriden geliyor olması e, büyük bir problem ve göç problemine de içeride e, yol açıyor. Ve Karşı'da, Iğdır'daki görüşmelerde de insanların en büyük şikayeti nüfustaki azalmaydı ve göçtü. Evet. Ee, so sorun büyük e ve çok çetrefilli. Karabağ meselesi var. Türkiye-Ermenistan boyutu var. Ee, bunun diaspora ayağı var. Zorlu e ama umuyoruz ki e hem Karabağ sorunu barışçıl bir şekilde çözülür. Hem Azerilerin hem Ermenilerin e daha iyi koşullarda yaşayabileceği bir... Barış orada yaratılır ve buna bağlı olmasa da e, nihayetinde Türkiye-Ermenistan sınırı da açılır ve inşallah bir gün Kars'tan arabaya binip Gümrüğe, e, Yerevan'a ya da Yerevan'dan tam tersi yolculuğu yapacak bir hale gelebiliriz en kısa e, zamanda. Programın sonuna geldik. Betam'dan Zümrüt İmamoğlu'na e, çok teşekkür ediyoruz. E, Agos Şapkir yayında internet sitemizde bu hafta Agos'un aynı zamanda Kitap 2'nin de e, haftasıydı. Onu da yayınladık. Ona da teveccüh gösterirseniz sevinirim. Fransızca bir şarkıyla bitireceğiz. Ben Fransızca şarkıyı Bana anons etmeye kalkıştım bir defasında bu programın tarihinde. Ama çok güzel alay konusu oldum. O yüzden Gökhan anons etsin onu. <gülüyor> Programımızı bu hafta Jean-Baptiste Clément'ın yazdığı. Antoine Renard'ın bestelediği 1900 1866 yılında. Bir şarkı ile kapatacağız. Paris Communauté. ...komünüyle özdeşleşmiş bir şarkı... ...hikayesi de var... Ee, ...komüne saldıran hükümet güçlerinin öldürdüğü... ...bir hemşire için yazıldığına inanılıyor... Ee, ...kayıt 1930'lardan... E, ...okuyan önemli bir ses... ...Marsilyalı müzisyen Jean Lumière... E, ...dönemin en radyofonik... ...sesi olarak... ...ün yapmış... E, ...Letham de Keriz... de <Gülüyor> Keriz... Quand nous chanterons le temps des cerises et guérot, les mères, le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux, le maire le moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aura des cerises, pendant des corails, concueillons, Qu rêvons. Quand vous en serez autant des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles. Je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde. Ouverte, mes dames fortune, en mes tantes offertes, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le. Agoz Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar